Mümin-i Aşık Sadıkları da Cenab-ı Hak Celle ve Tekkendez Hazretleri'nin Fahri Risale-i Hikukusunu almışlardır. Allah Şemî-i Muhammed'i burnumuzdan çıkartmasın. Amin. Hukukyu daima duyalım genç ve deşil olalım. Gülistan harab gül olduysa, gül harab olduysa, gülistan harab olduysa, gülya ortada durmaktadır. Görenler nuru bulsunlar, Hakk'a Aşık'ı Sadık olsunlar, sırat-ı müzakibden ayrılmasınlar.